bu nedenle neler aldığını, neler işittiğini anımsa. Bunları yerine getir. Tövbe et. Eğer uyanmazsan hırsız gibi geleceğim. Hangi saatte geleceğimi hiç bilemeyeceksin. Ama Sarp'ta aranızda giysilerini lekelememiş birkaç kişi var ki, beyazlar içinde benimle birlikte yürüyecekler. Çünkü buna layıktırlar. Galip gelen böylece beyaz giysiler giyecek. Onun adını yaşam kitabından hiç silmeyeceğim. Babamın ve meleklerinin önünde o kişinin adını açıkça anacağım. Kulağı olan ruhun kiliselere ne dediğini işitsin. Filadelfiya'daki kilisenin meleğine yaz. Kutsal ve gerçek olan, Davut'un anahtarına sahip olan, açtığını kimsenin kapıyamadığı kapadığını kimsenin açamadığı kişi şöyle diyor. Yaptıklarını biliyorum. İşte önüne kimsenin kapıyamayacağı açık bir kapı koydum. Gücünün az olduğunu biliyorum. Yine de sözüme uydun, adımı yatsımadın. Bak, şeytanın havrasından olanları, Yahudi olmadıkları halde, Yahudi olduklarını ileri süren yalancıları öyle edeceğim ki, gelip ayaklarına kapanacak, benim seni sevdiğimi anlayacaklar. Sözüme uyarak sabırla dayandım. Ben de yeryüzünde yaşayanları denemek için,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 Kulağı olan ruhum kiliselere ne dediğini işitsin. Laodikya'daki kilisenin meleğine yaz. Amin, sadık ve gerçek tanık Tanrı yaratılışının kaynağı şöyle diyor: Yaptıklarını biliyorum. Ne soğuksun, ne sıcak. Keşke ya soğuk ya sıcak olsaydım. Oysa ne sıcak ne soğuksun. Ilıksın. Bu yüzden seni ağzımdan kusacağım. Zenginim, zenginleştim. ''Hiçbir şeye gereksinmem yok.'' diyorsun. Ama zavallı, acınacak durumda, yoksul, kör ve çıplak olduğunu bilmiyorsun. Zengin olmak için benden ateşte arıtılmış altın, giyinip çıplaklığının ayıbını örtmek için beyaz giysiler, görmek için gözlerine sürmek üzere merhem satın almanı salık veriyorum. Ben sevdiklerimi azarlayıp terbiye ederim. Onun için gayrete gel, tövbe et.